Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Efendim iyi günler ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Ee, 15 Ekim 2021, ee, Ekim ayının ortasındayız. 95.0 açık radyoda, önce sağlık programında yine bir cuma günü. Saat 13'te canlı yayındayız. Konuğumuzu her zaman olduğu gibi Ayşegül'ün tanıtmasına rica edeceğim. Evet Ayşegül, söz sende. E, sesim nasıl ge geliyor, bir kaza yok değil mi sesimde? Hayır, hayır, gayet, iyi, gayet iyi. Tamam, güzel. E, programımızın konuğunu hemen söylüyorum. Ee, Esin Şenol Davutoğlu bizimle birlikte olacak. Ee, Esin hocamızı tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Çok kişide bekliyor Esin hocayı doğrusu. Ben bir önceki programda tanıttığım gibi e, tanıtacağım. Ee, Esin hoca halkın enfeksiyoncusu. Ee, halkın gündelik diliyle e, pandemiyi çok güzel anlatan bir akademisyen. Bundan dolayı da e, herkesin kulağı, gözü e, Esin Hoca'da. Yalnız bu programda biraz beklentiyi yüksek tuttuk. Hayattan da bahsedeceğiz dedik. E, ondan dolayı e, birçok müzisyen, sanatçı e, bizi e, retweetledi. Umay Umay da retweetlemiş gördüğüm kadarıyla. Ondan da beklenti yüksek yani bu programda. Evet, gerçekten e, önce... e, halkın ekimi dediniz. E, Esin'in söylediklerine Iı, takip eden, ıı, önemseyen ve sadece onu dinleyen benim çevremde de çok fazla insan var. Gerçekten ıı, bu dönemde konuşan hocalarımız arasında ıı, en çok güven veren ıı, ve en çok bilimsel ıı, içeriği dolu dolu açıklamaları Esin Hoca'dan dinledik. Tekrar hoş geldiniz hocam. Bu yoğun günlüğünüzde bize vakit ayırdığınız için sağ ol. Öncelikle ikinize de çok teşekkür ederim. Hiç bu kadar güzel tanıtılmamıştım. Valla bayağı keyiflendim. Böyle ağzım kulaklarıma doğru gidiyor. Ee, yani... Bir dakika da anlatırım ben ya. Yani. <gülüyor> Davet için de çok teşekkür ederim. Olmayı çok sevdiğim bir program bu. İkinizin de eline sağlık. Çok güzel bir program gerçekten. Sağ olasın. Sağ ol. Evet Ayşegül. Sözü sana bırakayım. Kapalısın. Açarsan Sözünü. Peki. Evet. Tamam, Bu başladım. programda çok sürpriz var dedik. Esin Hoca'nın istek şarkısı da var bir de evet. Selim evet. Hoca. Evet. Biliyorum biliyorum. Onu konuştum Ferial'le. Hemen ilk parça olarak onu dinleyeceğiz zaten. Evet. Evet. evet. Ee, i̇lk sorumuza geçelim mi hemen? Lütfen, evet. ee, covid 19'a aşıları çok konuşuyoruz. Epidemiolojisini çok konuşuyoruz ama aslında herkes bir ilaç bekliyor. Ee, i̇laçlarla ilgili gelişmeler nedir? İlk dönemde kullandığımız ilaçlardan farklı ilaçlarda denendiğini biliyoruz. Ee, bu konudaki gelişmeler nedir Esin Hocam? Öncelikle e, viroloji alanında bulunan insanlar antiviral geliştirmenin ne kadar zor olduğunu, ilk heveslerin böyle yavaş yavaş hani bir temkine doğru her zaman yani bu hepatit C'de, hepatit B'de ve HIV infeksiyonundaki deneyimlerimizde de böyle olmuştur. Bir temkine doğru geçtiğini yani ilaç bulmanın ve kullanmanın antibiyotiklerden çok farklı olduğunu bilir. Dolayısıyla biz evet bütün bütün dünyadaki bizim gibi uzmanlar gözünü aşıya dikti ki bir an önce bitsin bu iş. Bu zamanı satın alırken de bitsin dediğimiz tabii ki pandemi. Bu zamanı satın alırken de aynı gripte olduğu falan gibi iyi antiviral ilaçlarımız olsun. Ve bu hastalıktan artık kimse ölmesin. Yani aşıya cevap verememiş insanlar e, tedavi edilebilir olsun. Bir e, iki faza ayırabiliriz biz bunu. E, aşı bulunacak mı bulunmayacak mı çok tedirgin bir dönem geçirdik aslında. Hani ilk gönüllü Mart 2020'deki çalışmaya kadar. Aşı adaylarıyla ilgili durum ne olacak hiç bilemiyorduk. Orada bir böyle tertelaş acayip işler yapıldı biliyorsunuz. Ben onlara mucize ilaçlar diyorum. hani Ve şöyle diyorum muktedirin fakir insanların avcuna tutuşturduğu ucuz ilaçlar. İşte sıtma ilacı yok ivermectin gibi parazit ilacı. Ee, ve hani yan etki, toksiste falan önemse, önemsenmeksizin için hapınızı oturun evinizde gibi bir e, dönem geçirdik. Yani ben metodolojik olarak da böyle dehşet içinde izledim. Ve bunların bir kısmı mesela klorokin bilimsel sahtekarlık diye e, bir arşive geçmiş oldu ve biz bunu çokça uzunca kullandık. E, bu bu, hastalıkta. bu kısmı geçiyorum ama çok oyaladı bu kısım bizi, onu söyleyeyim. Yani bir antiviral gelişememesinde bu oyalanmanın, bu e, tuhaf iyimserliğin, bu acayip tutumun büyük bir etkisi oldu, onu söyleyeyim. Ve e, şimdi iki tane e, elimizde ilaç var diyebiliriz. Bir tanesi FDA dediğimiz kurum tarafından ilk onaylanan ve Damardan verilen e, ve daha önce işte e, hepatit C'de HIV infeksiyonunda e, ne diyelim canlı sonuçlar vermemiş ama hani orası için bir yatırım yapılmış remdesivir bunu çok duyduk. Bizim ülkemizde pek kullanılma şansı olmadı biraz pahalı bir ajandı. Ama e, burada iyi bir yayın çıktı önce böyle e, mekanik e, bizim o entübasyon dediğimiz makineye bağlanmadan önceki dönem için e, hastanın e, kötü gitmesini engelleyen bir ilaç. Biraz daha çabuk iyileştiren bir ilaç denirdi. Bazı rehberlere girdi ama Dünya Sağlık Örgütü o kadar da yararlı bir şey değil diye bir karşı not koydu. Ama buna rağmen şunu biliyoruz. Amerika'da her iki hastadan birine bu ilaç veriliyor. Damar yoluyla hastaneye yatırılmış ve oksijen gereksinimi duyan. Benim e, başka uluslararası alanda olan Avrupa'da çalışan hekim arkadaşlarım da şunu söylüyor. Özellikle kortizon gibi ilaçları Verdiğimizde veriyoruz. Çünkü işte atılımın uzamasını, engellemesini istiyoruz. Çünkü bunlar doğrudan virüsün e, çoğalmasını engellediği e, hipoteziyle konulmuş ilaçlar. Ama bir tanesi duydunuz onu zaten. Ta ilk başından itibaren, hani gelincik deneylerinden itibaren. Hatta o ilacı e, e, çalışan firma. Iki, iki tane aşı adayını da iyi yol üzerindeyken çekti ve bütün yatırımını da ilaca e, kaydırdı. Bu ilaca kaydırdı. Yani bu ilaca çok büyük umut bağladı ilk çalışmalar. E, hem e, hayvan çalışmaları hem de işte insan e, solunum yolu e, hücreleri modeli kurularak yani bizim ön çalışmalar dediğimiz insan dışı çalışmalarda iyi sonuçlar verdi. Bu ilaç e, ilk defa ağızdan kullanılan ilaç olacak onu söyleyin. Biz de bunun faz 3'ündeki merkezlerden, Türkiye merkezlerinden birisiyiz. Farklı farklı endikasyon deriz biz ona. Yani hastaneye yatırılmış hastalara denendi mesela. Remdesivir'in yerine geçebilir mi diye. Hayır, o çalışma durduruldu. Ama bir başka çalışma, yani benim risk faktörüm var. Mesela diyabetim var, iki tane de bulgum var. Ben gittim, bana bu ilaç başlandı, o zaman... Bu ilaç burada tarif ettiğim örnekteki gibi insanların yarısının hastaneye yatmasını ve yarısının ölmesini engeliyor. Bu çok büyük bir erken başarı olarak not edildi. Ve 1 Ekim tarihinde umut verici ilaçlar kategorisine ilerletildi. Ve e, firma FDA başvurusunu yaptı. Acil kullanım onayı alacak. Zaten FDA'da dedi ki çalışmanın ilerleyen kolunu sürdürmenize gerek yok. Ben bu sonucu Benimsedim ama bu işte orta e, e, vakalar yani ağır olmayan ayaktan atlatan ama ayaktan atlatamazsa dediğimiz risk grupları için kullanılacak bir de benim merkezimde yürüyen bir çalışma var o da hani ben hastalandım PCR'ım pozitif oldu benim evimde bir yaşlı kişi var. E, aşı cevabı da kötü olabilir ona vereceğim ilk 48 saat içinde onun hastalanmasını engelleyeceğim biz bunu gripte de yaparız gripteki ilaçları da böyle kullanırız buna da temaslı profilaksisi diyoruz buradaki sonuçları da bekliyoruz e, süre giden çalışmalar bunlar iki tane de başka farklı mekanizmayla çalışan oral ajan var bir tanesi gene biz benim merkezimde sürdürülüyor orta e, vakalar yani PCR'ı pozitif e, ve iki tane bulgusu olan vakaların ayaktan atlatmasını sağlamak üzere kullanıyoruz. Bir tanesi Türkiye'de çalışma açtı mı açmadı mı bilmiyorum. İki farklı firmanın da iki farklı mekanizmadan fazüçte ilerleyen çalışmaları var. bir 1-2 ay içinde elimizde olur ama nasıl çare olur? Çok pahalı bir ilaç. Biz de fakiriz. Bizim paramız yok biliyorsunuz. Bizim aslında bu yüzden tek çaremiz aşı. Gibi duruyor. Bir de biz ila paralarımızı savurduk böyle, etkisiz ilaçlara savurduk. Yani kutusu 12 dolardan bir ilaç alıp insanların evine bırakıyoruz. Hatta aşağı sarkıttıkları sepetlere filan bırakıyoruz. Kötü kullandık. Yani hem parasızı, hem parayı kötü kullandık. Monitrevir bize yarar mı bilmiyorum yani. Onu söyleyip ee, ama e, işte böyle, durum böyle ya. Yani. Bu bahsettiğin içinde monoklonal antikor tedavisi var mısın? Ha, onu söyleyeyim. O hiç Türkiye'ye gelmedi Selim. Aslında o da çok pahalı ama çok etkili. Yani çok etkili. İlk 48 saat içinde başlanıldığı zaman risk gruplarında e, hastaneye yatmayı ve ölümü çok ciddi engelliyor. %80'lerin üzerinde engelliyor. Hatta biz e, yani çok pahalı falan ama olsun en azından erişimde olsun. Hani ben bunu getirtebileyim. Bile, getirte Türkiye'de bunun e, bürokratik ayağı kurulsun istedim ama hiç uğramadı. Evet, monoklonal iki tane de antikor var. Biri onun, komi değil. Monoklonal antikordan bahsedildik ya onun sorunun e, biraz önce senin antirelleriyle bir tanesi için verdiğin endikasyonda olduğu gibi e, henüz daha hastaneye yatmamış ve on bakıma yatmamış e, ya da e, ağırlaşmamış olguların e, ama pozitif olduğu saptanmış ve ee, hani risk faktörleri de varsa onlara verilecek gibi. Ama evet. çünkü bunun ne kadar e, istismar edileceğini de düşündüm ben bunu duyduğum zaman. E, hiç öyle bir e, o faktörü olmayan, e, bir risk faktörü olmayan insanlarda ya bende de, de pozite çıktım. Ne olur normal ben de alayım diye ne kadar talep ve istek olacaktır onu düşünüyorum. Yani akılcı kullanım kullanılmaması konusunda da bu tarz ilaçların e, ülkemizde benim endişelerim var. Bilmiyorum katılır mısın? Çok haklısın, çok haklısın. Çünkü bu rendesiviri, şey ne deriz biz ona merdiven üretimini getirdi Buyur. insanlar Selim. Ve başları derdi girdi. Yani nerede üretildiği belli olmayan muadillerini ve özel hastanelerde yatan böyle paralı insanlar yaptı bunu. Gene Buyur. paralı insanların klorokin konusunda eczaneleri nasıl yağmaladığını biliyoruz. Hatta romatizma hastalıkları olanlar erişemedi ilaca. Çok haklısın yani. E, o yüzden farkındaysanız ben antiviral çok da dillendirmiyorum ne sosyal medyada ne televizyonlarda çünkü kelimenin e, ilk harfinden pek çok insan kuyruğa girecek bu antiviraller için gibi. E, toplumun e, korunmasında aşıların yerini tutacak bir alternatif evet. değil ilaçlar ya da antiviraller. Evet yani e, evet bu e, biraz e, Ayşegül antiviraller ait başka sorun yoksa eğer ya da sosyal medyadan sana ulaşan soru yoksa. Aşılar konusunda bir şey sorabilir miyim? Ya bizim bir e, sanıyorum Mayıs ayında e, haberlerde yer aldı e, ve daha sonra galiba bir miktarda satın aldık. Bu Rus Sputnik aşısı ne oldu? Sanki çöpe gitti benim hissiyatım bu sanki çöpe attık onu oraya da bir para verdik ve onu çöpe attık olmadı gibi. Hayır, üstüm... Türkiye'de üretilecekti hem de bir de üretilmiş olan Rusya'dan alınan da bir miktar aşı vardı değil mi? Evet yani, miktar yani giren, giren aşı vardı giren aşının başka yani bugüne kadar eğer piyasaya sürülmemişse çöpe atılmış olması gerekir diye bir e, spekülasyon yapıyorum bildiğim için değil de speküle ediyorum. Evet çok haklısın. Ben de bu Sputnik'i merak ettim. ne oldu. Ankara'dan sen daha iyi bilgi almışsındır diye. Evet Ayşegül yine sana de çok sevemliydi. Sputnik denildi, Gamalaya denildi. En sevdiğim oydu benim aslında. Olmadı evet. ama. <gülüyor> Bir de yerli aşı şu anda çok gündeme gelmedi ama konuşuluyor. Yerli aşı çalışmaları için ne söylemek istersiniz Yasin Hocam? Ee, sanki orada bir sürpriz çıkarmak istiyorlar Ayşegül çok da dile getirmiyorlar çok da konuşmuyorlar çok e, böyle bir anda bir şey söylüyorlar mesela bir bakıyorsunuz bir önceki aşaması ondan önceki aşaması filan yazıldı mı çizildi mi anlamak pek mümkün olmuyor dün iki tane haber gördüm ben bir tanesi Medya magazindeydi bu aşı çalışmalarını yürüten e, hastanenin başhekimi vermiş e, briefingi Diyor ki çok iyi gitti. Yani çok iyi gitti diye bir bilim insanı bir konuşma yapmaz. Yani Allah aşkına kusura bakmasınlar. Ben yerli aşıya falan karşı değilim. Bakın yani ortak platformlar iyi çalışmıyor. Onun için yerli aşımız olsun istiyorum. Ama böyle yani benim çocuk gibi davranılamaz bir aşıya. Yani ee, hoşuma gitmiyor hissiyat edindiğim hissiyat İnşallah haksız çıkayım bu aralar sürekli bu cümleyi kullanıyorum umarım ben haksız çıkarım cümlesini kullanıyorum yani çok iyi gitti ne demek çok iyi gitti ya yani bu bilimsel bir cümle değil bir tane bir gazete köşe yazarı genellikle tahminleri çıkar Muharrem Bey o şöyle yazmış yani pilav üstü kuru fasulye olacak üçüncü dozu bununla verilecek ya yani ben kuru fasulye de sevmem pilav da sevmem çok kusura bakmayın yani ee, geleneksel şeyler konusunda da yemekle kalsın bu geleneksel işlerimiz ne olur? Yani bu bütün bunlar dünyaya katılacak şeyler. Onun için metodoloji bilen bir sürü insan var bu ülkede. Yöntem bilen bir sürü insan var. Salını solunu çekiştirmenin lüzumu yok. Bence bulunmuş bir şey var. Güzelce çalışalım, güzelce çıkaralım ortaya. Yani üçüncü doz acil kullanım onayı, faz 3 acil kullanım onayını almamış bir aşı için Kabul edilemez ki dünyada ilk örneği olacak yani. Onun için bilinmezlerle dolu tedirgin edici şeyler var diye özetleyeyim ben. Ee, bir oldu bittiye mi getirilecek? Ee, politika bunu istese bile bilim insanlarının buna hayır demesi lazım. Hem de çok güçlü bir hayır demesi lazım. Sizin sorduğunuz Sputnik aşısının... Ee, yürütücülerinden bir tanesi hem de Rusya gibi, hem de Rusya gibi bir rejimde ben çekiliyorum etik değil burada yapılan işler dedi ve tarihe böyle geçti. Çin'de bir bilim insanı bunu yaptığı için genomu elimizde virüsün, virüsün genomu açıklanmayabilirdi yoksa ya da daha geç açıklanabilirdi. Yani şimdi sırası değil bunların diyeceğim, öyle diyeceğim yani. Ve, ve, ve gündemde olan bu yerli aşının herhangi bir uluslararası kendi dergide bir yayına çıkmadı. Bildiğim kadarıyla tek çıkan yayın yerli ilgili bu e, Bilkent e, Ot, e, Ortak Yapımı olan insanların e, VLP yani. Partikül e, aşısıyla ilgili yayın. Onun dışında herhangi bir yayın çıkmadı değil mi? E, aslında metodolojisini görmek istiyoruz heyecanla Selim. Biz bu işlerden yani hangi hücre zincirleri kullandı, kullanılan adjuvan ne, hangi teknik yani teknik raporunu falan görmek istiyoruz haliyle. Aynı CDC'nin günlerce açıkladığı gibi, kamuya açıkladığı gibi gördüğümüz slaytlar gibi bilime açık bir zahmet bir gün görmek istiyoruz bütün geçirilen aşamaları. Evet, yani ilginç bir süreç. Ee, sürekli olarak e, Ankara'daki sağlık yetkilileri aşılamanın arttırılması gerektiğini vurguluyorlar. Aşılamanın e, çok iyi gitmediğini, e, her gün e, aşılanan sayısının hani düştüğünü, arttırılamadığını söylüyorlar. Ama bunu arttırmak için de çok büyük bir çaba sarf etmiyorlar gibi. Ne bileyim, e, hani, hepimizin hatırladığı ve çok dillendirilen bir zaman çocukluk çağı aşılamaları için yapılan Haydi Çocuklar Aşıya kampanyası gibi etkili bir takım kampanyalar ben göremiyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Yok öyle bir kampanya galiba. Değil mi bu aşılarla? E Kampanya olmadığı gibi kampanya yapanların e, regulasyonu da yok. Kampanyayı yapanların e, aşı tereddütlü olan erişkinleri ki erişkinin aşı tereddütü olması çok doğaldır. Erişkin aşıyla bağını koparır 18 yaşından sonra çocuğunu götürür aşıya ve siz hastalık yükünü doğru düzgün anlatamazsanız olup biteni doğru düzgün anlatamazsınız. Ne gerek var ki der. Zaten açık olmayan ve çok kötü bir süreç yürütüldü. Bizim şu anda Muhtaç olduğumuz hani 6 milyar doza yakın kullanılan mRNA aşısı içinde baya kötü şeyler söylenirdi. Yani biz aşının güvenilirliğini ne alırız filan gibi cümleler. Neyse buna rağmen bence iyi kabul gördü. 3-5 tane işte bizim gibi ses çıkaran insan yüzde %10'ları geçemeyen risk grubu aşılamaları neyse %50'lere falan geldi. En azından çok yaşlı insanlar filan çok güzel kabul ettiler ve aşılandı Ama şunu söyledik biz. Bu bir yerde takılacak, takılacağı yerin de Aşı karşıtlığı olacağı belli. Çok oldukları için değil. Dün Dorgun bir çok güzel çalışması vardı. Hem Edinburgh'dan hem Sabancı'dan birer öğretim üyesi bu araştırmayı yaparak yayınladılar. 36 tane hesaptan ve çok etkili bir yayın yapılıyor. Bu şey gibi yani sadece bu işi iş edinmiş. Hani Amerika'da 2015'ten sonra bütün e-ticareti ele geçirdi ya bu bilim karşıtları ve büyük bir politik güç haline geldiler. Onun gibi politik bağları var, e, dini bağları var, e, ticaret bağları var, çok gürültücüler. O gürültücüler kandırıyor insanları. Kanar insan yani benim de alanım ve branşım olmasa başında doktor ünvanı olan birinin o kadar yalan söyleyebileceğine hiç kimse tahmin falan edemez. Yani ben de ikna olabilirim hiç kimse kendini şey sanmasın ya yani ben çok akıllıyım kandıramazlar herkes kandırılabilir bu konuda çok bilinmeyen bir konu ve bazı metaforik yönleri de vardır biliyorsunuz aşı olmanın yani tarihsel metaforik yönleri vardır bunların çalışılmış olması gerekirdi İngiltere gibi İtalya gibi yüzde 85'leri geçmememiz için hiçbir neden olamazdı. Türkiye aşılama kapasitesini ve gücünün dörtte üçünü kullanmadı. Yani ne acıklı değil mi? Tek stratejimiz bu ve bu noktadayız. Türkiye aşılama işinin altyapı ve e, hani birinci basamak çok daha hazır ve bilgiyle evet. değil evet. mi? Peki, evet. bir müzik arası verelim e, ve ilk parçayı e, Sayın Nesin Şenol'un seçtiği parçayı dinleyerek e, hazırladık. Jean ben Fransızların bu ünlü e, sanatçısı Jean Gabin Alain Delon'un da manevi babasıdır <gülüyor> ee, şimdi ben biliyorum işte şimdiki olup biteni anladım bu yaşımda gibi bir parça Mertman Jose Jean Gabin'den biliyorum Mertman <gülüyor> Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas Et je ne sais toujours pas comment elle tourne Vers 25 ans je savais tout L'amour, les roses, la vie, les sous Tiens oui l'amour J'en avais fait tout le tour Heureusement comme les copains j'avais pas mangé tout mon pain Au milieu de ma vie j'ai encore appris Ce que j'ai appris ça tient trois quatre mots Le jour où quelqu'un vous aime il fait très beau bon. Je peux pas mieux dire il fait très beau C'est encore ce qui m'étonne dans la vie Moi qui suis à l'automne de ma vie On oublie tant de soirs de tristesse Mais jamais un matin de tendresse Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais Seulement plus cherchait Et moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. 95.0 açık radio önce sağlık programında. Konuğumuz Profesör Doktor Esin Şenol, kendilerinin seçtiği Janga benden. Mert-Nan Jose parça edildik 18 yaşından itibaren her yaş diliminde... Artık her şeyi biliyorum, hayatı anladım diye gidiyor böyle katlanarak. Bilgi birikimi sonuna doğru da ya ben hiçbir şey bilmiyormuşum da getiriyor. Evet, ben, Janga beni böyle bir kendisine merhaba demiş olduk. O ünlü siyah beyaz Fransız filmlerinin unutulmaz aktörünü. Sözü Ayşegül'e bırakayım. Galiba sosyal medyadan gelen sorular var. Ayşegül onları yöneltecek kesin Hoca'ya. Evet. E, bu yerli aşı vurgunuzun nedeni de şu aşı karşıtlarını konuştuk. Daha doğrusu aşı tereddütü duyanları. E, bazı kişiler de yerli aşı bekliyorlar. Yerli aşı olsa olurum diyenler var. Ondan dolayı da aslında yerli aşı o kadar kritik. E, yani gerçekten var e, böyle kişiler. Ama ee, Ayşegül burada şöyle düşünmek çok doğru değil. Yani. Yeter ki bir aşı olsunlar. Ne olursa olsun tabii durumu tabii çok ki. doğru değil. Yani tabii onun ki. için yöntemi iyice kurgulayıp güzelce doğru. koymak lazım. Doğru. Ben bunu anlamıyorum. Yani geçen gün korona günlerinde de söylemeye çalıştım Ayşegül. Yani bu ülkede, Esin hatırlarsın, yıllarca ya yerli aspirin işe yaramıyor. Bana yurt dışından gidip gelen aspirin asmalarlardı. Evet. <gülüyor> bu kadar merakledik aspirin aseti, sensitiv asitin bile Türkiye'de yapmıyor. Şimdi <gülüyor> ya bu dönüş nasıl oldu bunu anlamakta zorlatıyorum. Neyse. Benim annem mesela her yurt dışına gittiğimde bana bir Alman nivea yazdı Sonra işte bu Çibo mağazaları açıldı da rahattık kocaman kutu nişanlar getirirdim. Daha sonra öyle teziği olmamıştı. Kuzey Kıbrıs'tan millet valiz valiz eşya getirdi. İçinde de bir sürü aspirin vardı. <gülüyor> Birdenbire böyle bir yerli malı yurdun malına döndü demek ki ama yerli aşıda Esin Hoca'nın dediği bu bilimsel verilerin ortaya çıkmadan e, dikkatli değerlendirmesi gerektiği çok önemli bir nokta. Ayşe Ül, başka bir soru var mı ya da? Var. Ee, tabii ki klasik sorularımıza geçiyoruz şimdi. Ee, üçüncü dost Biontech, iki Biontech sonrası üçüncü dozu e, ne zaman olalım? Üçüncü dozu olduk, dördüncü dozu olalım mı? Şimdi... İki e, evet, var sorusu, o dördüncü doz sorusu. Ama biz önce iki Biontech'lilerin sorusunu Olur. yanıtlayalım. Üçüncü dosu ne zaman olacağız? Gerekiyor mu olalım mı daha doğrusu? Şimdi üçüncü doz için dün e, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün uzmanlar komitesinin güzel bir e, yani yorumu oldu. Önlerine veri koyup yorumluyorlar tabii ki. Dediler ki üçüncü dozu şiddetli immun sistemi baskılanmış. Yani kim organ nakil alıcısı, kortizon kullanan ya da biyolojik ajan kullanan, romatizma hastaları gibi hastalar e, bir an önce yaptırsın. Orada dozun bir süresi yok. Çünkü o üç dozu aslında 2 mRNA yerine, o kişilere önerilen 3 doz olmuş oluyor. Yani primer seriyi 3 dozla önermiş oluyoruz. Ama bizim gibi e, ki ilk defa dün bu adlandırıldığı için çok da hoşuma gitti. Gene bu uzmanlar komitesi dedi ki Latin Amerika ülkelerinden gelen verilere göre inaktif aşıları yaptıran kişilerin bir doz daha aşı yaptırması lazım. Bunu da gene bağımsız olarak yani. Süre yok bunda da 28 gün arayla 3 doz. Burada da gene 28 gün arayla 3 doz. Sonra bir rapel meselesi var. O işte e, Selim'in de e, tam anlamıyla konusu. E, i̇minolojinin konusu tam anlamıyla. Üçüncü doz e, yani rapel dediğimiz hatırlatıcı ve uzatıcı süreyi dozun ise ikinci dozdan 6 ay sonra yapılması öneriliyor. Yani bunu ben şeye benzetiyorum. Bilmiyorum Selim beğenir misin bu şeyi? benzetmeyi ama telefonunuzu yüzde seksen şarjdayken şarja takmakla 6 ay sonra yapmak yüzde kırka indiğinde şarja takmak arasındaki fark. Çünkü zaten şu anda hızlıca bu raperi yaptırmanın hiçbirimize bir faydası yok. Ağzımızı burnumuzu açarak dolaşabilme şansımız yok. İstersek on dos yaptırmış olalım. Koruma devam edecek. Bazal olarak bu iki artı bir de bize iyi bir koruma sağladı. Dolayısıyla benim önerim 4. dozların iki artı bir yaptırmışlar için 6. aydan itibaren yapılması yönünde ama bağışıklık sistemi baskılanmış hastaları tamamen bundan muaf tutuyorum 65 yaşın üzeri için ekstra bir öneri sadece inaktif aşı için söyleyebiliriz 3. dozları için söyleyebiliriz onların 2 dozda kalmayın diyebiliriz ama şiddetli bağışıklık sistemi baskılanmış olan kim olursa olsun hangi aşıyı yaptırmış olursa olsun bir ek doza ihtiyaçları var. Ee, 65 yaşın üzerinde ya da sağlıkçı olup iki sinomak yaptıranların da bir üçüncü doza ihtiyaçları var. Ama 4. doz konusu 6 ay sonra e, mRNA'daki 18-60 yaş arası dördüncü, üç pardon 3. doz konusu 6 ila 12 ay arasında bir yerde. Çünkü oldukça uzun bir immünitesi var aslında. Yeterince açık olduğunu bilmiyorum. Yani karışık karışık olmadı umarım. Yo, e, gayet e, e, güzel anlattın. Çünkü böyle dinlemek ve böyle açıklamak çok uygun. Batı ülkelerine baktığınız zaman, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA gibi bir onay kuruluşunun yetkililerinden bir grup, 300 doza gerek yok deyip istifa ettiler ve Lancet'te yazıları çıktı biliyorsun. Evet. ECDC e, e, sadece risk grupları aşılansın, senin belirttiğin gibi mRNA, sars cov olanlardan diye e, not düşüyor. Buna karşılık İsrail'e bakıyorsun Neredeyse bütün toplumu mRNA ile sonra üçüncü doz aşıladılar, dördüncü dozu tartışıyorlar mRNA için. Yani orada da bir fikirliği yok ve her kafadan bir ses çıkıyor. O tuhaf tabii kafaları karıştırıyor. Yani hangi örneği alırsanız farklı o, açıdan bu konuya yaklaşmak mümkün ama ben senin söylediklerine tamamen katılmaktayım. Burada evet. bir şu eklemeyi yapayım ve senin de fikrini sorayım birazcık Selim. Çünkü ben bu ekstra dozlar konusunu sadece aşı eşitliği bakımından biraz böyle çekinceli ve dikkatli izlemiyorum. Bir başka konu daha var. Bunu Selim de çok iyi bilir ve bizim influenza aşılamasında da başımıza gelir bu. Antijenik günah deriz biz buna. Yani siz şu anda dolaşımda olan antijene etkiyi bu kadar güçlendirdiğinizde yarın bir varyant aşısı geliştiğinde... Ki etkileşimi bir soru işaretiyle karşılamak. Ya bunu açmak çok zor. Onun için bazı çekinceler varın altını doldurmaya çalışıyorum. Biraz temkinli olmak lazım. Yani bu kadar bütün açık büfeyi yiyeyim ne kadar insan aç kalırsa kalsın durumu o zaman da sen obeziteden ölürsün. Kimi açlıktan ölürsen de obeziteden ölürsün o zaman. Yani yemekten patlarsın durumu var. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün ısrarla söylediği batıdaki insanlar üçüncü, dördüncü doz aşı olacaklar varsılı ülkelerde. Bu arada Afrika yüzde iki buçuklan hala yerlerde sürmüyor aşılama oranı. Bu böyle devam ederse bu pandeminin küresel olarak bitmesi, sonlanması falan mümkün değil tabii. Dünkü sayılara baktım ya yani Avrupa'da yine bazı ülkelerde artışlar oluyor falan. Bir de ilginç olan bir nokta var. Ben derslerde falan da bahsettiğim, dinlediğim konferanslarda bu mRNA aşıları gündeme geldiği zaman bu platform öyle bir platform ki yeni bir varyant, yeni bir alt tip ortaya çıktığı zaman bir haftada yeni şekli üretilir deniyordu. E bu Biz pratikte bunu görmedik. Ya bu bir ticari kaygılar nedeniyle eldeki stoklar bitsin diye delta varyantı aşısı hemen çıkmadı. Ya da bu söyledikleri kuramsal bilgi Pratikte kolay kolay uygulanamıyor. Yani her şey, her zaman o bilimsel ve kuramsal bilgi pratikte de aynen yansımıyor gibi. Ne dersin? İki, ikincisine, i̇kincisine katılıyorum. Yani... O söylediğim bu antijenik sin yani günah meselesi çok yollarına takılabilir. Çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Onun için çok ne diyelim rasyonel, akılcı kullanmamız gerekiyor. Ben birey olarak da mesela iki artı 1'de duruyorum ben. Eğer Türkiye'de delta yatışmaz ve yatışmak yerine daha da tırmanacak olursa ki olma ihtimali var. O zaman Aralık Ocak gibi yaptırarak hiç değilse 2022'nin ilk yarısını da kavra, kapsatmaya çalışacağım. Yani Süreyi uzatmak ve genişletmek bakımından. Ama bunları aslında keşke bakanlık söylese, hepimize oturtsa masaya, biz bir güzel anlatsak, bunları tartışsak ve bir kendi verilerimizi koyarak, yani projeksiyonlarımızı yaparak bunları bir güzel konuşsak ve aynı İngiltere'nin yaptığı gibi o zaman ülke kendi çeşitlemelerini de yapabilir. Ama yani çok ilginç hakikaten vallahi ben e, espri anlayışımı mı kaybettim çok mu yorgunum öyle tweetler atıyor ki bakan yani sanki sakızdan çıkan bir şey okuyoruz yani tekerlemelerle dolu falan böyle papatya resimleriyle o sırada da ben hastanede çok böyle acıklı şeyler yaşamış oluyorum ve sinirim bozuluyor benim ben açık söyleyeyim yani şöyle acıklı şeyler yaşıyorum bu pandeminin bu evresi acayip bir evre onu söyleyeyim size yani. Sadece aşısızlar meselesi değil aşısızların çarptığı masum insanlar var ve bunlar onların akrabaları ve acilde entübe insanlar var filan. Yani ben bunları yaşıyorum. Akşam bakanın tweetine bakıp saçlarım böyle diken diken oluyor benim yani. Ya Ayşegül'ün hazırladığı sorulardan bir tanesi de hani salgın sürüyor devam ediyor ama Türkiye'de insanların bu rahatlığını nasıl açıklıyorsunuz ya da buna nasıl yorumluyorsunuz şeklindeydi. E Sen de söylediğin gibi, Ankara'dan e, yetkililerin olaya bakış şekli, yaklaşımları, insanların e, konuyu pek ciddiye almamalarının nedenlerinden bir tanesi herhalde. bilemiyorum. Ne düşünüyorsun? Öyle galiba. Yani öyle olmaması da çok zor. yüzde 40-50 kavradı, gitti güzelce aşılarını yaptırdı. Hatta üçüncü doz, dördüncü doz çok da dikkatli yaşıyorlar, en iyi maskelerle falan. Geri kalan %40-50 ise e, böyle şaşkın, şaşkın vaziyette ortalıkta yani. Peki tutarlı tutarsız mı derken birdenbire bir parça dinlemeyi e, e, öneriyorum. Tuğçe Karı olan kendisi bir tiyatro sanatçısı. Haluk Bilginer Tiyatrosu'nda şu anda da sahnede e, konservatuar mezunu ama aynı zamanda bir müzisyen. E, şimdi kendisinden dinleyeceğimiz parçanın adı ilginç gelecek. Tutarlı tutarsız parça. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> 5.0 Açık Radyo'dayız bir cuma saat 13-14 arası canlı yayında gerçekleştirdiğimiz önce sağlık programı konumuz Prof. Dr. Esin Şenol ve Ayşegül'ün takip ettiği sosyal medyada bir takım mesajlar geliyormuş. Ayşegül sen Esin Hoca'ya söyle istersen ne, neler? Evet, evet. <gülüyor> Adı bende saklı edebiyatçılardan e, çok büyük öyküler geliyor. Esin Hoca harika diyorlar. Herkes dinliyor. Bilmiyorum biraz e, Hekim Camiası kadar bizim e, dinleyicimiz e, sanatçılar, edebiyatçılar ve gazeteciler de oluyor. Ondan dolayı bazen cımbızlıyorlar söylediklerimizi ama olsun. <gülüyor> Onlara da çok selam, sevgi, dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten edebiyata merakımı biliyorsunuz, tutkumu biliyorsunuz. Yani onun için çok e, sevindim buna. <gülüyor> tamam, hem de Ankara'da edebiyatçılar hocam. Oo, ben size güzel. söylerim haklarını. Olur lütfen, rica <gülüyor> edeceğim. <ediyorum. gülüyor> Amatörce edebiyata merakım değil. Senin yazdığın gazete yazılarını da e, yani e, Türkçe kullanman e, bunu arada sırada sana yazıyorum da ben. Esim. Evet. Hani evet. e, onun dilin falan da çok çok hoş. Yani e, bir gün sana kimlik yaptırmazlarsa aç kalmazsın yani bu edebiyat camiasında. <gülüyor> Pandemi <gülüyor> bitince bir köşeye atıp kendimi yazayım diyorum. Okuyucu kalırsa tabii. Peki <gülüyor> son bölümdeyiz. Ayşe'yle ne konuşalım? Uzamış konu. konuşacağımız şey var ama aslında girdiğimiz konuya devam edelim mi hocam? E, bu medya ilişkileri. E, yani baştan beri aslında bir yerden hep onu konuşuyoruz. İşte e, siyasi medya ilişkisini konuştuk. Aslında aşıda gitti bir dergiye, internet dergisine bilgi vermiş. Niye e, hakemli dergide yok diye konuştuk. Aslında hep biz Bilim insanıyla bir şekilde medya ilişkisini konuşuyoruz baştan beri. Bu medya ilişkisini Esin Hocam siz nasıl yönettiniz bu süreçte? Medyada da gördük sizi. Ve tabii ne önerilerde bulunabilirsiniz? Siz deneyimli bir akademisyensiniz. Mesela benim öğrendiğim sağlık iletişiminde bilgi asimetrisi olduğu için gündelik bilgi verilirken hekim olmayanlara özellikle espri çok kullanılmaz ve kullanılmamalıdır diyebiliriz. Yani tıp fakültesine de öyle öğretilir. Siz bu konuda nasıl bir yönetim yaptınız medyayla ilişkilerinizde? Aslında ilk başta yaptığımız şey birazcık insanları doğru reflekslere yöneltmekti. Yani bilimin verilerini kullanan kişiyim ve bilimin verilerini kullanan kişi olarak sizin sokaklarda çok güvenli Olmadığınızı söylemeye çalışıyorum gibi mesajlar daha çok paylaştık. Ben aslında medyaya çok uzak durdum. Çünkü medya çok kötüydü. Yani uzun süredir çok kötüydü. Ee, bu işte anti-aging kıvamındaki programlar zaten ondan önce grip aşıları ve zatürre aşılarıyla ilgili böyle mesnetsiz, suhaf. ...kopyala yapıştırıcı tipler ve onların hakimiyetinde bir ana ekran görüntüleri vardı. Dolayısıyla beni çağırdıkları zaman katiyen gitmiyordum. Yani çok net söylüyorum. Çünkü bir anlamı yok, benim için bir anlamı yok. Bir bilim insanı zaten çok popüler olmak işine yaramaz bir bilim insanının. Kendi camianda popüler olmaya çalışırsın ve işimiz gücümüz de çoktu zaten. Ama bu aşama artık öyle bir aşamaydı ki biz şunu biliyoruz yani HIV'de de bu böyle oldu. Doğru dili kurmazsa bilim insanı insanlar şaşkın şaşkın dolanırlar ortalıkta. Ve işte böyle aşı karşıtları gibi bilim karşıtlarının yüksek seslerine kapılırlar. Onun için medyada görünür olmanın da önemi e, yatsınamaz hale geldi. Yani benim sadece Twitter'da yazdığımı falan okumaları insanların onlara bir yön vermek konusunda yeterli olmayacak. Ama görünmeliyim yani bilinir olmalıyım noktası geldi. Orada tabii ki medya seçerek başladım işe. Yani ben hiçbir zaman bazı medya gruplarına ne demeç verdim ne de televizyonlarına çıktım. Çünkü çok ucube başlıklarla sizi çok zor durumda bırakıyorlar. Yani içimizdeki çok ciddi bilim insanlarının başına bu geliyor. Dolayısıyla buna çok dikkat ettim kendi e, koyduğum ölçüde ama benim bir profesyonel sayfamı yöneten ve e, bu buralardaki konuşmalarımı paylaşan bir sosyal medya destek ekibim varsa da tweetlerimi tamamen kendim hatta şöyle diyelim doğaçlama yapıyorum. Mesela vizite giderken aklıma gelen bir şeyi de koyabiliyorum. Belki bu konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. Ama o vizite giderken aklıma gelen şey çok bağlayıcı bir şey olmuyor da ben buradayım sesini veriyorum. Yani ben buradayım bugün bir gelişme olacak onunla ilgili de daha ciddi bir mesaj koyacağım mesajını vermeye çalışıyorum. Hiç güdüsel yani benimki biraz. Ama sosyal medya çok önemli bir mecra. Yani burada büyük destek almadan bizim sesimiz, ben geçen haftaki yazımda da söyledim. Bu ortamda böyle şişeye atılmış mesaj gibi. Bulmak isteyen ancak hani bana bir bu şişenin içinde mesaj var mı diye denizden o şişeyi alacak insan ancak bulabilecek durumda. Buna rağmen hani sosyal medya yatsınamayacak bir fayda sağladı diyelim bu çok sesliliğe ve olumsuz seslere rağmen e, ama ben bilim insanlarının kendi uzmanlık alanları olmayan konularda ön basım yayınların başlıklarını paylaşmalarından hiç haz etmiyorum çok kafa karıştırıcı oluyor aşı yanlısı da olsalar aşı propagandası da yapsalar tam tersi etki yapabiliyor çünkü şu günlerde yaptıkları şey Selim'in de söylediği gibi ee, İsrail'in 3 doz aşısı, Amerika'nın 5 doz aşısı ve bir takım numerik şeyleri böyle koyuyorlar. Evet bunlar iyi dergilerde de yayınlanmış olabilir ama aşı bağışıklığı meselesini antikorum yüzde %90, yüzde %50'ye indi üzerinden hiç kimse irdeleyemez. Öyle olsa ben koşa koşa giderim 4. 5. dozları bir şekilde yaptırırım. Böyle bir şey yok ki burada. Yani bunu paylaşmaları mesela Singapur deneyimi diye koyuyor. Ya tamam koymuş adam da. Bir, bir yoruma muhtaç. Yani onu bırakın bir uzman yorumlasın ve desin ki evet bu böyle çıktı ama desin. Yani konu bu değil desin. Bu bir basket skoru değil. Bu bir tenis maçı falan değil. Yani burada Numaralar değil olay. Ben İsrail'i eleştiriyorum bakın. Çünkü İsrail maskeleri atıp masalarda göbek atma programına geçmek istiyor. Bu yaz yaptığı gibi. Olmayacak böyle bir şey. Çünkü sen dünyadaki tek ada değilsin. O savaş zamanlarından kalma bir cümleyle söyleyeyim. Yani bir ülkenin toptan akıl tutulması var diye şimdi ben... Üç doz çok iyiymiş bakın artmış diyor. Yani marjinal bir fayda için 18-60 yaş arası grupta... Ek dozlar o kadar marjinal fayda sağlıyor ki ve demin söylediğim sebeplerden ileriye dönüp çekinceler var bununla ilgili. Bir önce şu varyant meselesi bir otursun bir önümüzü görelim oturacak mı oturmayacak mı buna göre bir aşımı geliştirilecek. Yani bütün haklarımızı şimdi kullanmanın bir alemi yok üst üste. İsrail bunu yapıyor insanlarda bunun verilerini paylaşıyor. Hiç e, yani o, onu mesela uzmanlık alanınız değilse aşının bu aşamasını yorumlayamazsınız. Başlık bilgi de paylaşmayın. Ya bu çok doğru dediğim tabii yani bir makaleyi okuduğunuz zaman bütün genç bilim insanlarına, meslektaşlarımıza da hep ben elimden geldiğince yani acizane addim bil ama önerim şuydu. Ya bir, bir okuduğunuz her şeyi böyle bir kutsal bir metinmiş gibi kabul etmeyin, sorgulayın, bir bilgi birikiminiz olsun ve o bilgi birikiminizle siz... Ya bu böyle diyor ama diye bir eleştirisel gözlem, bir bakmayı öğrenin. Bu çok önemli bir nokta ama dediğin gibi makaleyi görüp o makaleden hemen bir genellemeye gitmek bizde çok yapılan ve makale gösterince de çok bilimsel ve çok sağlam gibi düşünülüyor söylediğiniz şey. Öyle değil tabii yani o çok doğru. Ayşegül'ün düşündüğü, sana yönetmek istediğim sorulardan bir tanesi de çok sık gündeme geliyor son zamanlarda uzamış COVID. Bir uzamış COVID'i sormak istiyorum. Bir de bu çocuklarda görülen mis C vardı. Şimdi mis A diye bir şey çıktı biliyorsun adütler için, erişkinler için de. Bu iki noktaya da biraz değinelim mi programın sonuna doğru? Tabii şimdi COVID hastalığı aslında yüzde 80 evde kendiliğinden hiçbir şey yapmadan grip gibi kendinizi tedavi ederek yani işte sıcak sıvılar için istirahat edin falan kıvamında geçiriliyor. Özellikle aşılı olanlarda üst solunum yoluna tutunmayı aşı taraf edemese de yük çok yüksek olduğunda akciğerle e, virüsün arasına bir tampon gibi giriyor o aşının antikorları yani. Onlar da aynen böyle istirahatle dinlenerek falan geçirsinler. Ama olup biten şeyler arasında en tabii ki şey huzursuzluk vereni bu uzamış Covid meselesi. Uzamış Covid bir kere kritik hasta olup da hastaneye yatanlar ve yoğun bakıma yatanlarda oldukça sık karşılaşılıyor. Yani hastalığın iyileşme süresi uzuyor. Ve bu hastalığın iyileşme süresinin uzamasına da en çok işte halsizlik, nefes darlığı, göğüste basınç hissi hatta şöyle bir veri var. İlk bir ay içinde bu insanların yüzde 10 ila 30'u hiç azımsanamayacak bir rakamda tekrar hastaneye başvurup hastaneye yatırılmak durumunda kalıyorlar. Hani o akciğer bulguları, bizim fibroziz dediğimiz şeyler nefes darlığının sebebi olabiliyor. Ama bu orta kritik olan ya da hafif olanların bir bölümünde de bu oran %10'dan %90'lara kadar çıkabiliyor ama 4 haftadan uzun süren bulgular var. En çok bunlar arasında gene halsizlik var, yorgunluk var, nefes darlığı var, göğüste basınç hissi var ama tad alma, koku alma, bozuklukları, e, bu arada baş dönmeleri, özellikle bizim ortostatik yani pozisyonel baş dönmesi dediğimiz baş dönmeleri, saç dökülmeleri gibi son derece sevimsiz ve tatsız uzayıp giden bulgular olabiliyor. Bir ayı geçip 3-6 aya kadar uzayabiliyor bu bulgular. Burada ayırıcı tanıya gitmek lazım. Biz gazide bir long covid polikliniği kurduk. Hmm. Fizik tedavi, göz hastalıkları, infeksiyon hastalıkları ve ile ayırıcı tanı için bazı değerleri gözden geçiriyoruz. Ama e, ortada kalıyor hastaların pek çoğu. Şöyle ortada kalıyor Nesnel bir bulgu yok ama hastaya da dönüp bu yani e, nesnel değil senin bu şikayetin yok diyemezsiniz var hastanın şikayeti en büyük çaresizlikleri de bu gerçekten yani bir objektif e, bulgu yok ama hastanın çok ciddi gürültülü bulguları var ama e, e, şeyi bilirsin e, Selim sen Akiko idi galiba o hani çok iyi bir immunolog var şeyde Amerika'da o bir çalışma yayınladılar çok da güzel bir çalışma bu bir Fransız ekip var galiba işin içinde de Long Covid'e aşı baya bir şey yapıyor iyi geliyor yani öyle söyleyelim hem de Ciddi oranlarda, şimdi oranı hatırlamaya çalışıyorum hasta Burada bir yere de not almıştım onu. Ciddi oranlarda long covid'e aşının katkısı var. Yani aşılı olanlar ve olmayanlar arasında bir yüzde seksen kadar fark var. Yani covid geçirmiş kişilerin birinci aydan sonra aşı olmaları, bu aşıyı yaptırdıkları zaman üç ay içinde aşıyı yaptırmamış olanlara göre bir yüzde yetmiş seksen kadar Long Covid'i azaltıyor. Onu söyleyebiliriz. Başka bile bildiğimiz çok bir şey yok bu konuyla ilgili. Ha bu mi̇s ile ilgili de gene Amerika'dan güzel bir çalışma yayınlandı. O da yani küçük bir grupta ama Amerika'da şöyle bir alerme edici veri var. Aslında mi̇s çok nadir ve tıbbi bakımla düzeltilebilen bir tablo. 18 yaş üstünde görülen var. Evet 11-18 yaş arasında sıklığı olan var. 18 yaş üzerinde görülene adult A başlığı kullanıldı. Benziyor ikisi birbirine. Covid geçirdikten haftalar sonra ateş gibi şiddetli infeksiyon belirti ve bulguları deriz biz onlara. Bu akut faz reaktanlarının güçlü bir şekilde pozitif olması gibi, ishal gibi, cilt döküntüleri gibi bulgular olabiliyor ve bu sitokin fırtınası nedeniyle hastaneye başvurup yatırılıp bir kısmı da yoğun bakıma gidebiliyor. Son dönemde Amerika'da çocuk vakalarında e, Amerika'da vakalar çok arttığı için çocuk vakaları da çok arttığı için bir e, fazla e, gözlem oldu ve bu vakaların bir kısmında yapılan analiz şunu gösteriyor: Bu delta'nın mutasyonu var o tutunma bölgesinde. O tutunma bölgesindeki o mutasyon adeta bir biz buna toksik şok sendromu deriz. Oradaki ne diyelim süper antijen etkisi yapıyor. Yani çok yüksek tonajlı immün sistemi bağırttıran bir etki yapabiliyor. Dolayısıyla bu biraz delta'nın da marifeti diyebileceğimiz bir süreç. E, bu veriyi koydular ortaya. Bu tabii tedavi yaklaşımları açısından çok önemli bir sonuç olacak elimizde. Ama evet COVID'in nadir de görülse çok önemli komplikasyonlarından bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Çok ciddi çünkü bir komplikasyon serisi var aslında. Başta kalbi, nöropsikiyatrik tutulumları, böbreği etkileyen yani çok gerçekten çok beter bir hastalık öyle diyebilirim. Evet, e, hocam çok teşekkür ederiz. E, süremiz de azalıyor ama e, hemen e, bir soru daha sormak istiyorum size. Aslında iki tane birleşik soru. E, bu e, sıralar biraz daha açılıp saçıldığımız için de diğer enfeksiyon vakaları da görülmeye başlandı mı? E, hep duyduğumuz e, başlandı e, yönünde. E, bir de COVAX konusunda ne düşünürsünüz? Şimdi e, tabii COVAX çok başarısız oldu. Çok başarısız oldu. Söylediğim sebeplerden. Yani aç olanlara kırıntılarını bile vermek istemeyen, bütün açık büfeyi yiyen ve o açık büfeyi yemekten patlayacak olan ülkeler yüzünden. COVAX da tabii e, üçte birini anca sağladı e, diyoruz ama yani gerçekten durum çok vahim az. Gelirli ülkeler yüzde iki falan erişebildiler. Hala aşılanamayan sağlık personeli var ve aslında bütün bu ülkelerden çok daha istekliler bir an önce gelse de kuyruğa girsek de yaptırsak durumunda yapılan çalışmalar onu gösteriyor. Bu nedenle başarısız oldu. Yani tıpkı aşılama stratejimiz gibi başarısız oldu. Diğer soru neydi Ayşegül'cüğüm? Unuttum onu. Diğer soruda da hep Covid-19'lu konuşuyoruz ama hı hı. diğer enfeksiyon vakaları görünmeye başlandı mı bu biraz açılıp saçılmayla? Açılıp saçılmadan önce olan kötü bir şey var onu söyleyeyim. E, Tüberfiroz da ciddi ve dramatik bir artış var. Romatizmal ilaçlar kullanan hastalardan hastalarım oldu benim. AIDS hastalarından hastaneye gelmekten imtina ettikleri için ilk tanısını çok geç alan ve artık benim kitaplarda kaldı diye öğrencilere ders olarak anlattığım son aşama gelenler ve kaybettiğimiz hastalar var. Bir diğer konu da solunum yolu virüsleri, evet hareketli, para influenza var. Bu koronavirüslerin soğuk algınlığı tarafında, yani 150 yıldır bizde soğuk algınlığı yapıyor diye anlattığımız OK43 OK var ama gerçekten ağır seyrediyor. Norovirüs dediğimiz bir ishal durumu var, şiddetli ishalde ateşle geliyor hastalar. Para influenza dedik, o influenza'ya benzer bir tablo yapıyor gerçekten. Ee, ve e, bunlardan bir kısmı pnömoniye de dönüşebiliyor. Bütün bunları biz solunum yolu paneli diye bir şeyle tespit ediyoruz. Aslında bu panellerin çok daha yaygın hale getirilmesi lazım. Çünkü bunların bir bölümü yani e, sanki PCR negatif bir delta'ymış gibi e, algılanıyor ve e, işte kullanılmasını istemediğimiz ilaçlar veriliyor. Gereksiz e, uzun izolasyonlar falan yapılıyor. Yani yeni bir algoritma kurmak lazım. Ee, yeni şeyler söylemek lazım. Pandemi çok uzadı. Bütün hayatımızı kapladı ve kaplayacak bir yere gideceği de yok. Katastrofisi bitse bile. Onun için böyle dejavu gibi ilk günlerde söylediklerimizi söyleye durmak yerine artık başka bir şey oluyor. Ona göre bir program kurgulamamız lazım. Hocam, evet. virüs panelleri girmeli yani algoritmaların evet. bir evet. kısmına sanıyorum özeti evet. bu. Evet. Ayşe Gül işte, sesim geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor. Ben, tamam, bir ara bir kopukluk yaşadım çünkü özür dilerim. E, o zaman programın sonuna geldik ama e, hani hep e, bu e, pandeminin bir endemiye dönüşmesi e, ve virüsün toplumda kalıcı olması e, konuşulmaya başlandı. E, bu konuda bir şeyler söyler misin? bitirken? bitirirken e, yani, bu endemiye dönüşecek de ne olacak peki? Nasıl yaşayacağız? E, yüksek endemik olacak Selim. Öncelikle hmm. onu söyleyeyim. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki yani bu kadar maharet göstermiş, rekombinasyonlar yapmış. ilk onayı sabit gittiyse de ondan sonra neler yapabileceğini bize göstermiş evet. bir virüsün son varyantının ben delta olacağını düşünmüyorum. Aynen Ama çok katılıyorum. Kendiliğinden gideceği bir yer de yok. Ben böyle söyleyenleri de çok pandemi romantikleri evet, de onlara evet. yani öyle evet. bir şey de yok. Pandemi tarihleri evet. de bunu söylemiyor üstelik. Yani e, onun için böyle sakin tarafta kohabitasyon diyelim ona birlikte bir evet. yaşam yani hayatlarımızı bir kere şu maske işi falan uzun bir süre devam edecek. Onu anlıyor evet. kapalı yerlere nasıl biz eldivensiz artık iğne ile kan alamıyorsak evet. hastalardan evden evet. beri ya da kolera salgınından beri nasıl fitre etmeden su içemiyorsak evet. artık biz temiz havayı paylaşma konusunda kapalı yerlerde hep çekince de olacağız. Ama Mesela ben geçen seneden daha iyiyim. Yani bir adım da olsa bir şey gidiyor. Niye daha iyiyim? Bir açık hava Aşkı. konserine gittim. Şimdi bir Tabii. açık hava böyle avantajı kullanan sinemada festival filmleri seyredeceğim falan. Yani birazcık daha sosyalleşebiliyorum bütün bu şeye karmaşaya rağmen. Pek çok insan içinde bu böyle. Ama bu yani bölgesel farklılıklar, ülkesel farklılıklar çok önemli olacak. Tabii tabii. Ki. Ama şuna tabii. katılmıyorum. Yani Portekiz yüzde 85 aşıladı. Maskeleri attı. İki gün sonra onlar da da tekrar hareketlendi. Tabii. Başlayacak. Yani... de olduğunu çekme. Evet. Tabii. Evet. Herkes. Yani biz hiçbirimiz tek başına bir ada değiliz. O çanlar kimin için çalıyordu? Tabii. Aslında tabii. Ernest Hemingway'in ama bir alıntıdır bu da. Bir şairden alıntıdır. Hiçbirimiz tek başına bir ada değiliz. E, bu mesaj e, illa ki bir homojenizasyon süreci olacak ama uzatıyoruz. Gereksiz yere Hı. uzatıyoruz yani. E, yıllar boyu hava limanlarında e, uçaklarda Japonları, Çinlileri görüp maskeyle birazcık böyle hani gülümseyerek ne yapıyor bunlar ya derdik. E, gülme komşuna gelir başına olur galiba. <gülüyor> Peki e, Ayşegül başka bir sorun yoksa Hocaya e, veda edelim. Kendisinin yoğun mesaisine geri dönecektir herhalde. Var mı Ayşegül sorun? E, yok hocam. Oval bol, bol övgülere Esin Hoca ben kabul ediyorum şu anda. Peki o zaman <gülüyor> Esin'e yollarsın. Esin. Her zaman kimseninle programı bak çok güzeldi. Hem doğru Aynen. bilgi almak hem çok da keyifli söyleşmek bağlamında sağlıyor ki katıldın. Bu yoğun gündeminde bize vakit ayırdın. Son parça 76 yaşında kısa bir süre önce yaşama veda eden Sarah Daş'tan gelecek. Feryal, bunu iki haftadır çalacağız. Niye çalmıyorsunuz diye beni fırçaladı Onun için vakit kaybetmeden Lady Marmolat isimli parçayı diliyoruz. Esin Hocam, tekrar tekrar teşekkürler. Teşekkür sağolun. Sağ Herkese hafta sonları görüşmek i̇yi üzere. İyi hafta sonları. <gülüyor> teşekkürler, çok sağolun. Sağ